Herkese merhabalar. 94.9 açık radyodasınız ve iklim için program başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yüca Asanmaz. Destek için de dinleyicimiz Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz. Bugün bir telefon bağlantımız var. Ee, uzaklara bağlanıyoruz. İsviçre'ye Lozan şehri değil mi Ömer Bey? Evet. Lozan şehrine bağlanıyoruz. Ee, i̇ki e, konuşmacımız var. Sizin de yakından tanıdığınız aslında iki isim. Ee, biri e, Robert Kolej'den... İklim grevcisi Selin Gören şu anda Lozan'da bulunuyor yanında da Atlas Sardafoğlu var 12 yaşındaki iklim aktivisti Fridays for Future'ın dünya genelinden gelen iklim grevcileriyle beraber yapacakları toplantıya katıldılar yanlarında Greta da var ama ona telefondan bağlanamayacağız sanırım. Talihsizlik, neyse. Belki ileride bir kayıt alabilirler bizim için. Ama e, oradaki ilk gündeki izlenimlerine, dün başladı toplantılar. İlk günkü izlenimlerini aktarmak üzere genç grevcilere bağlandık, iklim grevcilerine. Önce Selin'le konuşuyoruz galiba. Günaydın Selin. Günaydın, merhaba. Losan'dan merhaba Selin. Merhaba. merhaba Selin. Evet, nasıl geçiyor e, etkinlikler? E, çok güzel. Dün başladık, bugün ikinci günümüz. Dün daha çok tanışma toplantısı gibi oldu. Ee, çok fazla ülkeden insan var Avrupa'nın genelinden. Avrupa dışından da gelenler var Rusya'dan Ukrayna'dan bir sürü yerden gelenler var. Daha çok tanışma gibi oldu dün ve bunun haricinde hareketin geleceği hakkında çeşitli öneriler sunulmuştu toplantı başlamadan önce. Hükümetten talep edeceklerimiz, Sayda for Future hareketi olarak yapmak istediklerimiz, amaçlarımız hakkında çeşitli öneriler sunulmuştu farklı ülkelerden. Dün de daha çok bu öneriler üzerine tartıştık. Ve bunlara eklemeler, çıkarmalar yaptık. Hı hı. Bugün de gene e, çeşitli ana temalar belirledik. Hepimiz o ana temalara dağılacağız. Ve o ana temalar üzerinden tartışmalara devam edeceğiz. Küçük gruplara bölünerek. Ne gibi temalar var? Temalar arasında örneğin 20 Eylül iklim grevi var. Hı hı. E, Fridays for Future'ın Avrupa genelinde örgütlenmesi var. E, bunlar daha çok ana başlıklar gibi. Ve bu konuları tartışacağız. Onun dışında 20 3 Eylül'de Amerika'da yapılacak, New York'ta yapılacak genel e, Birleşmiş Milletler Kongresi, İklim Kongresi hakkında da bir başlık var. Onu tartışacaklar da var. İklim hakkında e, çeşitli çalışmaların yapılması için, Friday's for Future genelinde, şarkıların bestelenmesi, e, tiyatroların yapılması tarzı başlıklar da var. Yani daha sanata dair başlıklar da var. Bu şehir ben de e, sorayım bu dünya genel grevi e, 20 Eylül olarak kesinleşti mi tarihi? Evet. Yani bazı ülkeler 20 Eylül'ü daha çok gençlere e, verecek. 27 Eylül'de genel grevi olacak. Böyle ha, yapan ülkeler gel, de var. 27 Eylül'de mi? E, e, evet ama biz Türkiye'de 20 Eylül olarak birleştireceğiz ikisini ve yine birleştiren ülkeler var. Bazıları evet. iki ikisini ayırmış bazıları da birleştiriyor. Evet. <Gülüyor> Peki senin talepleri konuştuk tartıştık dedin ee, onlarla ilgili bize biraz bilgi verir misin? Talepler ne yönde? Neler konuşuluyor? Tabii talepler konusunda e, daha çok her ülkenin farklı talebi olduğunu biliyoruz. Ve buradaki bizim bu toplantıdaki amacımız da biraz bu talepleri birleştirmek. Örneğin Türkiye'de biz Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe konmasını talep ederken başka bir ülkede o zaten yapıldığı için e, çok daha somut adımların atılmasını istiyorlar. Bu noktada biz farklı talepleri birleştirmek istiyoruz şu anda ve her ülke uygulanabilir genel talepler bulmak istiyoruz. Mesela ulaşım konusunda daha sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tasarlanması, elektriğin Güneş'in daha verimli şekilde kullanılması ortak taleplerden bir tanesi. Bugün bunu tartıştık. Bunun dışında hükümetten, bütün hükümetlerden ortak talep edebileceğimiz şeyleri bulmaya çalışıyoruz ki farklı ülkelerin farklı koşulları olsa da hepimiz ortak bir paydada buluşabilelim diye. O yüzden daha çok ulaşım konusunda, kararların alınması konusunda, iklimin daha çok medyaya yansıması konusunda bu tarz ortak talepler var ve biz de bu ortak talepleri bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Nerede yapılıyor toplantılar? Toplantı e, Lozan Üniversitesi'nin kampüsünde yapılıyor. Bize e, Lozan Üniversitesi bu hafta için binalarını verdi. Hepsi orada yapılıyor. E, kaç e, kişi var dünyadan? Kaç ülkeden kaç kişi var? E, rakam net olarak biliniyor mu? E, net, net olarak e, 500 kadar kişi var fakat katılımcı olarak e, 420 450 civarı sanırım. Ama toplamda 500 gibi çünkü medyadan gelenler var. Onun dışında çeşitli gözlemciler var, Greenpeace'ten falan gelen, yani katılımcı olmayıp gözlemlemeye gelenler de var. 40, 40 ülke falan, 37 ülke. 37 ülke. 37. Bayağı kapsamlı bir şey. Greta'da, Greta da, Greta Thunberg de orada bulunuyor, değil mi aranızda? Evet, evet. Dün hatta basın toplantısı yapıldı. E, Greta fazla konuşmadı çünkü bir konuşma vermedi. Çünkü o da normal bir katılımcı olarak burada Friday's for Future'a e, destek veren bir iklim aktivisti olarak görünmek istiyor. Çok fazla e, medyanın devamlı onunla röportaj yapıp e, hani smile konferansının kendisinden de çalmak istemiyor. Öyle bir duruş sergiledi. O yüzden kendisi çok fazla konuşma yapmadı ama gelen soruları cevapladı. Evet. O da bizle kahvaltı ediyor, o da bizle oturuyor Hı. yani. Hiç şey davranmıyor. Gerçekten farklı davranmıyor bizden. E, Smile'ı de birazcık sözünü ettin demin. E, smile ne anlama geliyor? Biraz açılımını evet. da söyler misin lütfen? E, smile Summer Meeting in Lausanne, e, Europe olarak açılıyor. E, biraz ismi de smile gülümsemek olduğu için, yani gülümseme olduğu için böyle yapmışlar diye düşünüyorum. Biraz evet, değiştirmişler evet. yani. E, Lausanne'daki e, yaz buluşması gibi çevriliyor. Evet, e, basından medyadan ilgi durumu nasıl? E, basından çok büyük bir ilgi vardı bizim basın toplantısı sırasında. Çok fazla e, gerek yerel İsviçre kanalları gerek uluslararası kanallar çok fazla gelmişlerdi. Bir sürü temsilci vardı ve sorular sordular Greta'ya ve diğer bazı katılımcılara, organizatörlere. Basın gerçekten ilgileniyor. Bugün de hatta otobüs durağından indiğimde gördüm. Bir tane istiçre, e, Lozan Yerel Gazetesi'nde bizim hakkımızda haber yapmışlar. Daha dünden yani hemen haberi girmişler. Çok güzel fotoğraflar koymuşlar. Yani yerel halkın da takip e, etmesini sağlıyorlar. Zaten 9 Eylül e, 9 Ağustos'ta pardon. E, grevimiz olacak. Lozan Garı'nın orada başlayacak. Ve gerek buradaki katılımcılar gerekse yerel halk katılacak. O yüzden yerel halkı da örgütlemeye çalışıyorlar ve burada yaptıklarımızı Lozan halkına da anlatıyorlar ki onlar da greve gelsin. Şimdi orada önemli bir kalabalık var Selin. E, toplantılar dışında da birlikte oluyorsunuzdur, sohbet ediyorsunuzdur dünyanın çeşitli yerlerinden evet. insanlarla. Nasıl bir enerji var? Bu e, iklim grevlerine nasıl bir iğme verecek sizin orada e, birbirinizle kurduğunuz bu temaslar, bu diyaloglar? Vallahi çok güzel bir enerji var zaten yemek beklerken bile e, ne istiyoruz iklim adaletinin yani İngilizce versiyonları o tarz şarkılar söyleniyor e, ve gerçekten çok kuvvetli bir enerji var. Herkes herkesin bu konuda çok aktif olduğu bu konuda çok e, aksiyonlar almak istediği çok belli ve herkes birbirleriyle de çok paylaşımcı kendi ülkelerimizde yaptıklarımızı birbirimizle paylaşıyoruz sizin de dediğiniz gibi o yüzden bu hareketin geleceği için de çok önemli diye düşünüyorum ben. Seni şaşırtıyor evet. mu oradaki insanların duyguları, tepkileri, düşünceleri? E, hangi yelpazede değişiyor bunlar? Sana ilginç evet. gelen şeyler neler mesela? Hı -hı. Düşünce olarak aslında çok orta az bence çok ortak e, zaten amaçlarla geldiğimiz için. Fakat tabii herkesin kültürü çok farklı ve Hı -hı. herkesin kendi sesinde yaptıkları çok farklı. O sebeple tabii ki şaşırtan noktalar oluyor ama herkesten öğreniyoruz. Hı hı. Zaten burada olmamızın en güzel yönü de o bence. Hepimiz birbirimize bir şeyler katıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Hı hı. Çünkü kültürlerden insanlarla tanışıyoruz ve onların o kültürde iklim krizinin önemini de anlıyoruz aslında. Çünkü her ülke farklı vuruyor sonuçta. Peki bu farkları biraz bize anlatır mısın? Yani iklim değişikliğinden çok hızlı ve çok yoğun bir şekilde etkilenen ülkeler var şu anda. Bunu çok önemsemiyormuş gibi görünen ülkeler de var. Buralardan gelen insanların söylemlerine baktığında nasıl bir farklılık görüyorsun? Ee, ger ger gerçi daha çok... Um... Mozambik ülkelerden katılımcılarımız yok sonuçta burada daha Avrupa ağırlıklı olduğu için e, yani çok öyle direkt olarak e, çok büyük bir etkisi olan ülkeler de var tabii Hı -hı. aralarında ama e, dediğim gibi daha çok Avrupa ağırlıklı olduğu için aslında benzer etkileri var. Onlar da geçtiğimiz yani, ay çok yoğun bir sıcaklık yaşadılar mesela iklim değişikliğiyle evet. bağlantılı olarak çok yoğun bir gündemden çıkıp geldiler muhtemelen. Evet. Söylemler biraz daha sertleşti mi? Daha radikal bir şeyler yapalım, ne yapalım konusunda farklı fikirleri biraz merak ediyorum. Ben önerileri merak ediyorum evet. aslında. Ee, örneğin Fransa, e, İtalya onlar da gerçekten sizin dediğiniz gibi çok sıcak e, sıcak dalgalanmalar yaşadıkları için e, onlarla konuştuğumda da bundan bahsettiler. Yani e, bunun gerçekten çok büyük etkileri olacağı Hı. ve zamanla daha çok hissedileceği. Ben evet, de efendim. bir bir şey söyleyeyim senin. Şimdi bu basından bahsettik. Columbia Journalism Review'da çok yeni bir tahüt çıktı. Yani iklim hikayesini anlatabileceği şekilde anlatabilmek üzere bir 60'tan fazla ülkeyle şeyle başladı. Medya organıyla başladı. İşte CBS News gibi. Philadelphia Inquirer gibi gazeteler, büyük gazeteler, televizyonlar ya da Nature Scientific American, Inside Climate News gibi önemli bilimsel şeyler ya da Harvard Business Review gibi yayın organları vardı. Ayrıca da işte tabi bir McCabe'ın gibi önde gelen isimler ya da Democracy Now! gibi yıllardır bizim de ortaklaşa yayın yaptığımız, da daha doğrusu onların yayınlarına yer verdiğimiz... Çok önemli 60 kadar şey Columbia Journalism Review ile Nation dergisinin Guardian'ın da ortaklığında yaptığı çok önemli bir girişim var ve 16 Eylül'de başlayan 23 Eylül'de de son, sona erdirilecek o, yani taçlanması beklenen daha doğrusu hı hı. iklim şeyleri yayınları yapılması söz konusu ve çok özellikle güzelmiş. de iklim eylem zirvesi günü de sona erecek. Evet. Bunları da yayınlamaya çalışıyoruz. Bu konuda e, sizin e, da, takip ettiğiniz ne, nasıl giriyor? Sizin, sizden de gelen bilgileri de biz de buna, bu ağa tabi öteden beri zaten yaptığımız bir yayın ama daha yakından da dahil olacağız. Kendilerine katılacağız. Evet. evet. Selin e, Atlas orada mı? Evet o da burada. Kendisiyle de görüşebilmesi mümkün mü acaba? Tabii ki. Tabii ki. Hemen düşünün. Senin çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Çok teşekkürler senin. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Alo Atlas. Alo. Alo. Gal geliyor mu sesimiz? Evet geliyor. Merhaba Atlas. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz, teşekkürler. biz de iyiyiz Atlas. Keyfin yerinde mi? Çok yerinde. Burası <gülüyor> çok güzel bir atmosfer. Evet, bir de tweet Senin atmışsın gibi. süper demişsin. Evet. Etkinliklerden biraz bahset. Neler yapıyorsunuz? Serin de az önce bahsetti. Ee, Paris İklim Anlaşması'nın önce imzalanmasını istedik. Ee, başlık, en başlık olarak ülkelerde. Fakat sonra e, meclislerde yapabileceğimiz Fridays "For a Better Future"'ın talepleri üstüne biraz çalışma yaptık. Ee, bazı Ee, şeyler ekledik Bazı şeyler çıkarttık Bazı işte e, yorumlarımızı yaptık Onları konuştuk Sonra e, hepimiz bir konu başlığı hazırladık Onu sunduk ee, Sonra bir tartışma başlattık Kendi konu başlığımızı savunduk ee, En son çıkan e, puanlarla Herkes e, bir puana e, Herkes bir başlığa puan verdi En çok puan alan başlık da seçildi ee, en, en çok puan alan başlıklar seçildi O başlıklar altında da konuşmalar olacak. Güzel. Ee, bir iki tane sizi söyle bari. Evet ben de onu Eee New York'taki e, sa, e, şey, summit eee gün summitine e, gitme var. Evet. O New York'a gidebilme şansı var ama e, 7 bin kişi başvurdu ve sadece 100 kişi alacaklarmış. E, o yüzden e, girme ihtimalimiz çok düşük. Hmm. Şans. Evet. Başka Ee, başka e, biodiversity var. Yani e, hayvan türlerinin e, iklim kriziyle e, bağlantısı gibi. <gülüyor> hayvan bir ve, e, evet çeşitliliği. Evet. Evet, evet ve e, transport var. O aslında e, bir de sustainable şey var. E, public transportation var. O da sürdürülebilir Ee, şey kamu, hmm. kamu ulaşımı, kamusal evet, ulaşımı evet kamu ulaşımı evet instagram sayfandan da takip ediyoruz seni ee, fakat orada danslar da ediyordunuz ee, çeşitli şarkılar söyleyip ee, evet onlardan da kısaca bir bahset de ardından sizi toplantınıza geri gönderelim tamam teşekkürler ee, birkaç tane bahsedeyim ee, Bizim Türkiye'de yaptığımız çoğunlukla zaten ne istiyoruz, iklim adaleti, ne zaman istiyoruz şimdi. Fakat e, orada sıra beklerken yemekte bir anda e, bir gürültü çıkmaya başladı. İnsanlar sürekli iklimle alakalı şarkılar söyleyip dans ediyorlardı, oyunlar oynuyorlardı. Tabii biz de e, Selin'le ben de durur muyuz? Hemen e, gittik katıldık onlara. Tabii ki eğlenemediğiniz bir iş iş değildir zaten. Abi. Evet çok harika. Bir de şeyi de ben sormak istiyorum Atlas seni bugünlük göndermeden önce. Bu Greta'nın yelkenliyle yola çıkıp iki haftada New York zirvesine New York şehrine varması durumu. Greta ne zamana kadar sizinle beraber olacak ve ne zaman sizden ayrıldıktan sonra yola evet. çıkacak biliyor musun? Diliyorum ama bu medyaya aslında duymamamız gereken bir bilgi. Fakat <gülüyor> trenin tamam, e, ne tamam, zaman belirtiler e, tamam. <gülüyor> yok o kadar önemli değil ama şimdi trenin ne zaman kalktığını söylebilirim. E, Cuma günü saat 4'te gidecek. Hmm, Cuma hadi. günü saat 4'te tam. Bize bu kadarı yeterli şimdi. Se, senin senin nasıl şekilde bu etkinliklerini bildirimlerini da, takip edebiliriz? E, sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz Atlas Sarrafol diye aradığım zaman çıkıyor galiba. Teşekkür ederiz. Friday Sports Future Türkiye. Evet, teşekkür evet. ederiz Atlas. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Çok teşekkürler Atlas, kolay gelsin. İyi eğlenceler Atlas. Haberleşmeye devam edeceğiz inşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşte kalın. Evet, Türkiye'deki Fridays for Future e, iklim iklim için okul grevçilerine bağlandık. İsviçre'nin Lozan şehrinde dünyanın diğer köşelerinden diğer bölgelerinden gelen 450 kadar katılımcının da bulunduğu bir etkinlik içersindeler. çeşitli çalışma grupları oluşturulmuş danslar yapıyor yaklaşık yapılıyor. 37 ülkeden 450'nin üzerinde katılımcının bulundu ve ayrıca da New York'taki iklim grevine de gitmek üzere. ...iklim etkinliği... ...iklim acil durumu zirvesine... ...gitmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin... ...önemle vurguladığı... ...oradan da... ...77 bin kişi arasından... ...yüz küsur kişi seçilecekmiş galiba... ...değil mi evet. öğrendiğimize göre? New York'taki e, toplantıya... ...bunun duyurularını da zaten... ...arkadaşlarımız... E, ...sosyal medya hesaplarından yapıyorlar... ...Instagram, Twitter, Facebook ve... E, ...başka ne kaldı Ömer Bey... ...sizin kullandığınız... <gülüyor> <gülüyor> telgraf. telgraf Telgraf üzerinden yapıyorlarmış <gülüyor> ee, Biz de onların e, Etkinliklerini ve haberlerini Açık Radyo'da duyurmaya devam edeceğiz Evet e, Bugün e, önce Selin Gören'le sonra da Atlas Sarafoğlu'yla Konuştuk Genç iklim aktivistleri Kendileri Ve e, bütün bu Gelişmeleri Anbean an takip etmeye çalışıp size de iletmeye çalışacağımızı da belirtmeliyiz. <gülüyor> evet efendim. İklim için programını dinlemiştiniz. Ben Can Cantoğlu. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Asım. Önümüzdeki hafta bayram oluyor. Bayramda. Burada mıyız? Burada mıyız? Vallahi ben yokum ama siz. Ben de yokum siz. <gülüyor> ben de olmayayım o zaman. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarla bağlanırsam İstanbul'daysam vallahi çok güzel olur. Buralarda olursam tabii ki. Sözünü de aldık. Aynen. Sözünü de aldık. Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar yücel sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun